Vasiyetini yazmak zorunda mı Müslüman? Bunu merak ediyoruz izleyiciler. <gülüyor> Peygamber Aleyhissalat Vesselam Efendimizin bir hadisi şerifleri var. Ma hakumriin Müslimin lehü şeyin yusfi fihi an yebi teleyleten illa bawasiyetu mektubaun andahudir. Bir Müslüman'ın vasiyet etmesi gereken bir şeyleri olur da vasiyeti yazılı olarak, vasiyeti yanında yazılı olarak iki geceden fazla gecelemesi onun hakkı değildir diyor. Yani siz vasiyet etmeniz gerekecek bir takım hususlar varsa, o hususları birinci gece yazıp yazılı hale getiremediyseniz, ikinci gece mutlak surette yazıp yazılı hale getirip akabinde uykuya geçmelisiniz diye Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in tavsiyesi var. Sahabe-i Kiram'dan Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu Abdullah ibn Ömer diyor ki, ben Peygamberimizin bu hadisini duyduktan sonra mutlak surette vasiyetim yanımda yazılı olarak yatardım. Vasiyetimi yanıma almadan hiç yatağıma girmedim diyor. Şimdi ulema-i kiram bu iki hadisi şerifi almış ve bununla ilgili açıklama yaparken diyor ki, vasiyetleri genelde ikiye ayırıyoruz. Birisi mustahap vasiyetler. Yani yapılması güzel, hoş ama zorunlu değil, mustahap. Biri de zorunlu, vacip olan vasiyetler var. Şimdi mustahap olan vasiyet, zorunlu olmayan vasiyet şu. Mesela bir kişi evladına diyor ki, evladım ben öldükten sonra işte filanca evimi, işte filanca vakfa verin, işte şu tarlamı satın, onun parasıyla işte şu caminin ihtiyaçlarını giderin gibi hayır ve hasanat yollarına bağışta bulunmak istiyor. ve bunu da ölümünden sonra evlatlarının onun adına yapmasını istiyor. Bu tür hayır yollarına, hasanat yollarına yapılacak olan bağışlarla ilgili vasiyetin yazılması mektup müstahaptır ama zorunlu değildir. Evet. İkinci vacip olan vasiyet ise borçlarla ilgili olan. Borçlarla ilgili olan vasiyettir ki ister bunlar Allah-u Teala'nın hakkıyla ilgili borçlar olsun, isterse bunlar kullarla ilgili, kullara ödeyeceği borçlar olsun, bunların yazılması vaciptir. Bunlar mutlaka yazılmalı, kayda geçirilmeli. Niye? A, kul hakkıyla ahirete gitmemek için, kul hakkıyla ölüm gelirse, kul hakkıyla gitmesin diye malı var, maldan da o borç ne yapar? Ödenir. Evlatları o borcu öder. Veya yakınları o borcu öder. Yazılı olduğu için belgedir bu çünkü. Ve borçlu, ona borç veren insanların hakkı zayi olmasın. Hakkı zayi olmasın. Kul hakkının zayi olmaması gerekir. Onun için ona borç vermiş gerek karz olarak, ödünç olarak, gerekçe mal satıp mal olarak, veresiye mal olarak veren kişinin hakkının zayi olmaması için borçların mutlak surette yazılması gerekir. İşte bunu yazmak vaciptir ve Müslümanların bu tür borçlarını vasiyet defteri dediğimiz veyahut da evdeki işte not defteri dediğimiz bir defterde alacaklarının vereceklerinin kayda geçirilmesi uygundur. Ancak üçüncü bir vasiyet daha var. O da şu. Kişi zengindir veya fakirdir. Fark etmez. Orta halledir dediğimiz fakir demeyelim de fakir. Çünkü genelde hayır hizmetlerine vasiyet emmez. Evet. Orta halli bir insan var. Kendisinde mirasçıları var. İşte Bugünkü manada diyelim ki 500 milyonluk bir servete sahip. Bu insan 500 milyonluk servete sahip olan bir insan iki ev var, üç tane de çocuğu var. Bu iki evi üç çocuğa böldüğünüz vakitte her birisine bir ev ne yapıyor, düşmüyor. 500 lira dediniz değil mi hocam? Evet, beş, 500 bin lira. Heh. 500 lira yani. O 500 milyon için. büyük para. Ha, 500 bin lira yok, milyon değil de 500 evet. bin lira. İki ev işte diyelim. 250-250 de 500 bin lira. Dolayısıyla çocuklar evsiz kalıyor değil mi? Bu insan vasiyet etse, dese ki evin birini işte Kocatepe Camii'nin bugünden itibaren, benim ölümümden itibaren, kıyamete kadar çıkacak masraflarına harcansın buranın kirası diye vasiyet etse. E şimdi bir ev kaldı, bu evi de üçe böldüğünüzde üç çocuk da ev sahibi olamadığı gibi, üçü de kirada ve Ankara şartlarında çok zorda kalacaklar. Böyle bir insanın vasiyet etmemesi daha evladır. Hmm. Niye? Çünkü Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz kendisine Sade bin Ebi Vakkas diyor ki Ya Resulallah veda haccı yılında Mekke'de hastalanıyor. Ben diyor e, zengin bir insanım. E, kızım da var diyor. Kızımdan başka da mirasçım yok. Acaba diyor malımın üçte ikisini vasiyet etsem. Peygamberimiz çok diyor olmaz. E, ya Resulallah yarısını vasiyet edeyim çok diyor olmaz. 3'te e, 1'ini vasiyet edeyim. Diyor ki 3'te 1'i de çok ama heh, üçte 1'ini vasiyet edebilirsin. Çok ama 3'te 1'ini vasiyet edebilirsin. Diyor. İşte buradan hareketli alimlerimiz diyorlar ki arkasında da peygamberimiz gerekçeyi söylüyor çokluğunda. Ey saat diyor mirasçılarını zengin olarak geride bırakman onları insanlara el açacak muhtaç bir halde bırakmandan daha hayırlıdır diyor. O nedenle Vasiyet edildiği vakitte geride kalan mal, vereseye kalan mal, tereke, eğer onların ihtiyaçlarını gidermeyecekse, onlar muhtaç bir durumda veyahut da zor bir durumda kalacaklar ise, babaların ve annelerin malı olduğu gibi evlatlarına bırakması uygun, vasiyet etmemesi daha uygun olur. Niye? Bıraktığı da zaten sadakadır. Dolayısıyla bıraktığı da sadaka olduğundan dolayı bir başka yabancıya onu vasiyet etmek yerine kendi evlatlarının kullanımına bırakması daha uygun olur.